وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ اللّٰهُمَّ اَكْرِمْنَا فَهْمَ النَّبِيِّينَ وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ وَاِلْهَامَ مَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ Amin. Ve kâle'l-nebiyyü sallallahu te'ala aleyhi ve sellem, Es-sakitu anil hak, şeytanın akhres. Sadaka Resulullah fîmâ kâl, Evke mâ kâle'l-nebiyyü sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem cemaat-i Bugün biraz geç kaldım Onun için özür diliyorum ben Geç kaldığım için ama Her geç kalışınızda sizin de özür dilemeniz lazım Şurada 25 dakika var görüyorsunuz ki cami boş Allah'a sığınıyorum ama hatırlatmadan da edemiyorum kıymeti bilinmeyen her nimet mutlaka elden alınacak bu bir kanuni ilahidir böyle nelerin kıymetini bilemedik kıymet bilemediğimiz için elimizden alındı. Bunlara devlette dahil. Şimdi boşuna çırpınmanın bir manası yoktur. Gelin bu yanlışlıktan vazgeçelim. Allah rızası için cuma günleri bir saat ölün. Nasıl cenazeniz olduğu zaman kapıya Cenaze dolayısıyla kapalıyız diye bir kağıt asıyorsunuz. Cuma namazındayım diye biliyor musun erkekçe şöyle. Ama irtica var burada derler diye korkuyorsunuz. Her neyse toparlayalım kendimizi Allah'ın izniyle. Biliyorsunuz bu cami şerifte ayet ayet sırasıyla sureyi Yunus'u okuyoruz. <gülüyor> Kur'an'dan ayrılmamak üzere meselelerimizi izaha çalışıyoruz. Yeni katılanlar için söylüyorum hoca nereden gidiyor gibi bir şey olmasın faydalanmak isteyenlerin tabi bu işi devam ettirmeleri gerekiyor. Ehli olanların dışındakiler için söylüyorum. İnsanoğlu Fıtratı itibariyle Yaratılışı Yapısı itibariyle Hep Kendi lehinde Olan işlerin peşindedir Kendi aklına göre Kendi hesabına göre Hep menfaatını gözetir Ve Olmasını istediği işlerin Bir anda Neticelenmesi İçinde Biraz acelecidir. Niye olmuyor? Niye olmuyor? Niye olmuyor? Fakat acaba acele ettiğimiz şeyler mi bizim lehimizdedir? Bazı şeylere bir an önce ulaşmak istiyoruz. Hemen varmak istiyoruz, kavuşmak istiyoruz. Bu isteğimiz isabetli midir? Onun hesabını pek yapmıyoruz. Halbuki her şey Allah'ın iradesinden geçiyor, iznine tabidir. Gerçi murad ettiği, izin verdiği birçok şey var ki rızasının dışındadır. Alimde her ne oluyorsa ve ne olacaksa mutlaka onun bunu dilemesi lazım bir. O dilemeden hiçbir şey olmaz. Onun izin vermesi lazım iki ama dilediği, izin verdiği her şeye rızası var demek değildir birisi çıkıyor kafir olmak istiyor onun küfre girmesine izin veriyor Cenab-ı Hak yani kafir olmasını engellemiyor Allah iradesinden geçiyor izninden geçiyor ama ve da. De ibad değil küfre. Kur'an buyuruyor. Allahu Zülcelal kullarının küfrüne rıza göstermiyor. Kafir olmak mı istiyorsun? Ol. Ama ben razı değilim diyor. Razı olmadığım bu işi yaptığın için, eh. Hesap günü gelince bunun hesabını vereceksin. Niye kafir oldun? o sorulacak. Ama şimdi gidemezsin diye önüne duvarlar örmüyorum diyor Cenab-ı Hak maniler koymuyor şimdi bunu ifade etmek üzere buyuruyor ki Cenab-ı Hak velev yuacgilullahu linnas eğer Allah'u zülcelal insanlar için acele etseydi insanın kendisi gibi aceleci olsaydı, acele davransaydı acil muamele yapsaydı insanlara Cenab-ı Hak eşherre isteyece alehum bil hayri yani bir servete, bir mala, bir hayra acele olarak erişmek istedikleri gibi insan çok çabuk erişmek istiyor hepimiz büyük servetlere ulaşmanın mücadelesini veriyoruz hemen zengin olayım diyor adam hemen şu arzuma kavuşayım yani insanların hayra ulaşmaktaki acele tutumlarını acele davranışlarını Allahü Zülcelal onlar için şerde gözetseydi onlara gelmesi gereken şerri de böyle acele tutsaydı Ecelim. onların müddetleri tamam olurdu diyor Cenab-ı Hak yani nice şerler var ki bizim müstahak olduğumuz layık olduğumuz nice kötü neticeler var ki Allahu Zülcelal bunları acele yoluyla bize göndermiyor yani o şer gelmesi lazım o bela gelmesi lazım o musibete hedef olmuşuz ama insan hayra ulaşmaktaki o acil davranışını eğer şerre uğramakta da görseydi bu iş tamam olurdu demek ki Cenab-ı Hak her zaman kuluna onun için hayırlı olanını onun isteğini de dikkate alarak acil davranışını dikkate alarak gönderiyor onun lehindeki şeyleri zaman geçirmeden gönderiyor, fakat onun şerrine, aleyhinde zararına olacak şeylerde bu hayırdaki aceleyi gözetmiyorsun. Hemen belayı göndermiyor yani. Gönderse belki işler bugün olduğunun tam tersi olacak. Tam tersi olacak, ama acelesi yok sen abi hakkın. Bu da ayrı bir nimet ayrı bir nimet yani bugün uğraman gereken cezayı belayı on sene sonraya erteliyorsa Cenab-ı Hak o da ayrıca bir hayırdır senin için ayrıca bir nimettir ayrıca bir lütuftur fakat biz biraz hoşlanmadığımız şeylerle karşılaşınca hemen feryat ediyoruz Hemen feryat ediyoruz. Feryadımız da tabii bir noktada yoğunlaşıyor maalesef. Böyle olmaması lazım ama orada yoğunlaşıyor. Maddede çok ağırlık görülüyor. Şimdi kime sorarsan sor hayatından memnun değil. Şu hayat pahalılığını, şu piyasadaki inkıtağı, şu kesadı... Bir şer kabul ediyor bu insanlar. Acaba şer mi? Bize göre böyle. İşte firmalar kapanıyor diyoruz. Müesseseler kapanıyor. Bir kısım işler yürümüyor. Müşteri uğramıyor. Korkuyorum ki bu aleyhte gibi görünüyor ama Allah bu yoldan bize lütfettiğinin biz farkında olmuyoruz. Ama ne buyuruyor Cenab-ı Hak? فَنَذَرُوا الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا Bize kavuşma inancı olmayan, öldükten sonra dirilmeye inanmayan, hesaba inanmayan insanları biz terk ediyoruz diyor Cenab-ı Hak. Serbest bırakıyoruz. Fi yani يَعْمَهُنْ Azgınlıkları, serkeşlikleri içinde dalıp gidiyorlar. Yani... Böyle serkeşçe, çılgınca onlar bu işe dalıp gidiyorlar. Ve başlarını alıp gitmelerini de sanki bir haklılık sebebi görüyorlar. Allah bizden yanadır sanki demek istiyorlar. İşte şunu yaptık, bir şey doğmadı. Bunu yaptık, bir şey doğmadı. De demek ki takip ettiğimiz yol doğrudur gibi geliyor onlara. Allah bunu bizim için murad etmediği için sizin tutumunuz çok isabetli değil gelin biraz frenleyeyim sizi diyor herhalde Cenab-ı Hak sizde biraz eksiğinizi kusurunuzu araştırın soruşturun belki uyanırsınız yani bugünkü servetinizi yüze katlasa ne olur acaba? görüyorum ben serveti artanın ilk işi camiden vazgeçmek oluyor serveti yükselen camiyle ile bağını kesiyor siyasette kıdem kazanan yani siyasi yoldan ben hizmet veriyorum diyen artık ne hoca beğeniyor ne vaiz beğeniyor ne camiye geliyor böyle alelacele çarçabuk bir kenarda namazını bitiriyor nedir filan yerdeki çalışmaya gidiyorum. Senin asıl çalışman buraya gelmektir. Buradan ne artarsa bunu besleyecek çalışmaları yapacaksın sen. Burayı ihmal ediyorsun, burayı terk ediyorsun. Başka türlü çalışmayı İslam adına bir çalışmasa sakıyorsun. O din ki, o din ki namazı terk etmeyi şöyle bırak. Harp halinde bile namazın cemaatle kılınmasını emrediyor. Muharebedesiniz. Orada bile cemaat yapacaksınız. Orada bile cemaatle kılacaksınız. İkiye bölünecek ordu. Bir grup imama uyacak. Bir rekatı kılacak. Cepheye geçecek. Kılmayanlar gelecekler. İmamla bir rekat kılacak. İmam iki rekatını kılmış olacak. O İkinci rekaatta imama uymuş olacaklar, mesbuk olacaklar onlar. İmamın namazı tabi bitiyor. Selam veriyor imam, seferdedirler. O bir rekatı kılmayan gelecek, öbürü de tamamlayacak, yer değiştirecekler. Yani harp halinde bile cemaatı feda etmeyen bir din, namazı feda etmeyen bir din, hangi çalışmadır ki bunun önüne geçiyor? Yanlış yapıyor bu Müslümanlar. Niye gelmiyorsun? Müşteri bastı diyor. Müşteri ne demek Allah aşkına senin? Ne demek müşteri ya? O müşterinin sana getireceği kazanç mı? Camiye gelmekle elde edeceğin mi? Hangisi daha hayırlı? Bunu ölçebiliyor musun sen? Hangisi daha hayırlı? Eğer bunu ölçemiyorsan zaten ahiret konusunda çok iyi düşünemiyorsun dünyanın hakkında düşünemediğin gibi yani Cenab-ı Hak eğer insanlara hayrı vermekte acele ettiği gibi nimeti vermekte acele davrandığı gibi şerrin karşılığını verirken de acele etseydi şerrin cezasını verirken de acele etseydi bu insanların işi biterdi diyor eğer Hala biz yaşıyorsak, hala bir kısım nimetlerin içinde yoğruluyorsak, çok haklı olduğumuza, çok isabetli davrandığımıza değil de Allah'ın lütfederek musibeti tehir ettiğine bunu bağlamak mecburiyetindeyiz. Yoksa biz tarihte helaki hak etmiş ve helak olmuş Birçok ümmetten bahsediyor Kur'an-ı Kerim. O ümmetlerin her birini helake sürükleyen o sebeplerin tamamı bu ümmette var. Mesela Lut Aleyhisselam'ın kavmi niye gitti? Livata yüzünden. Bu livata artık caddelere döküldü. Televizyon ekranlarına geldi canım. Ölüm mahkumu adamlar hak iddia diyorlar, bizi de insan sayacaksınız diyorlar e sen yaşamıyorsun ki Allah katında yaşama hakkına sahip değilsin ki seni insan sayayım ben zinacı fahişe gayet rahat böyle ve o da yaşamıyor Allah katında her ne kadar yaşıyor görünüyorsa da o ölüme mahkum edilmiş ama firardaki bir adam gibidir cezası infaz edilmemiş bir adam demektir bu o Allah katında yaşamıyor bu milletin işi ölülerle. Ölülerle hayat bulacak, hayat sahiplerini ölü saymaya çalışıyor. Bu yanlışlığı yapmayalım. Anlayışta, bakışta büyük bir hata var. Meselelere bakışta büyük bir hata var. Biz diyor Cenab-ı Hak, bize inancı olmayan yani ahiret inancı olmayan, tabi Ahirete inanmayan bir adamın dünyadaki icraatı da başka. Ahirete inanan kişinin dünyadaki tatbikatı farklıdır. Her yaptığının hesabını vereceği inancını taşıdığı için onun dünyadaki çalışmaları, faaliyetleri öbür inançsızlara benzemez. Niye dünya bozuluyor? Çünkü ahiret hesapta yok onları ben bırakıyorum diyor Cenab-ı Hak azgınlıkları taşkınlıkları içinde serbest bırakıyorum onlar da alabildiklerine yapıyorlar yani şimdi insan soruyor bir zamanlar rahmetli Akif de bunu çok sormuştu zalim dipdiri gezmede zalim dipdiri gezmede can vermede mazlum suç başkasının da niçin başkası mahkum bugün eller üstünde dolaşan itibar görenler kim? Allah'a en çok karşı gelenler en çok kim isyan ediyorsa en çok kim karşı geliyorsa bunlar el üstü itaat eden itaat eden dinine bağlı kalan insan ise o itibarsız bir adam gözden düşmüş bir adam sevimsiz bir kenara atılmış birisi ama bizim tutumumuzla çok yakından alakalı bizim davranışımızla alakalıdır bu şimdi insanın bu tavrını ifade ediyor ayet ve ida messel insan'a dur insan oluna herhangi bir zarar herhangi bir kayıp bu mal kaybı olur, can kaybı olur hastalık olur yani onun hoşlanmadığı istemediği bir zarar dokundu mu yani o bugünkü tabirle söyleyeyim kendi köşesine çekilerek kendi köşesine çekilerek orada bize el açar yalvarır diyor Cenab-ı bir zarar geldi mi kendi tarafına çekilir köşesine çekilir ve bize yalvarır ev evkaima Yani oturduğu yerde, ayakta, en halükarda bize başvur. Başına bir bela geldiği zaman, bir zarara uğradığı zaman felemmâ keşefnâ anhu durre O uğradığı zararı biz açınca, kaldırınca o geri gitmesini istediği bela geri gidince merre bu adam döner, yürür ki enlem ila durimessa. Sanki başına gelen o deladan dolayı bize hiç el açmamış, bize hiç yalvarmamış, dua etmemiş gibi alır başını gider. Hiç bu adamın başından böyle bir şey geçmemiş, böyle bir zarara uğramamış gibi burnunun doğrultusunda çeker gider diyor Cenab-ı Hakk zarar geldi mi çekiliyor bir kenara fakat biz darılmayın cemaat bugünkü müslümanlar biz bunu da beceremiyoruz biz neye zarar diyoruz Allah aşkına gelir azalırsa ticari işler yolunda değilse onu zarar sayıyoruz Ya Rabbi işlerime kolaylık ver ticaretime eskisi gibi inkişaf ver geçit ver ya şu uğradığınız dinsizlik hadisesini zarar görmüyor musunuz Allah aşkına kaçımız bunun için köşemize çekilerek yattığımız yerde oturduğumuz yerde hiç değilse dua ediyoruz bunun için niye yalvarmıyorsun peki sadece gelirdeki azalma veya bir sevdiğimizin bir hastalığa uğraması asıl hastalık bu Oğlunun kanser olması mı, kafir olması mı daha tehlikeli? Hangisi daha tehlikeli? Kanser olan çocuğumuzu dünyanın dört bucağına taşıyoruz. Karımız, oğlum, kızım, kardeşim neyse dünyanın neresinde şifa ümidi varsa ve en büyük harcamaları yaparak götürüyorum. Onu ondan kurtarmak için, ölümden kurtarmak için değil bu ölümüne kadar kurtarmak için ölümden kurtulacak değil şifa bulsa da kurtulmayacak ama bu kafir olan küfre giden bu nesil için hangi yollara başvuruyorsunuz bu insanlar kafirleştiriliyor dinsizleştiriliyor ve korkunç bir zulüm 8 senenin aleyhinde konuşmayın diyorlar şunu söyleyeyim Hukuk felsefesinde o yanlış dinleyip yanlış değer değerlendirenler için söylüyorum. Hukukun bir felsefesi var. Kanunlara uymamak suçtur. Kanunların tenkidi suç değildir. Hukukun bir felsefesi var. Kanunlara uymamak suçtur. Kanunların tenkidi suç değildir. Hanunların tenkidi, onların eleştirilmesi bu şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı, şurası yanlıştır filan bunlar yanlış değil. Fakat öyle bir memleketteyiz ki doğru da suç, suç olan suç, suç olmayan da suç, hepsi suç. Ama bu millet, bu cemaat var ya bunlar Allah evinizi yapsın sizin çalmadan oynar bu millet. Gider bir yerlere der ki bugün hoca işte sekiz yıllık temel eğitim kanununu tenkit etti. Peki takdir mi edecektin bunu yani? Ne bekliyorsun sen benden Allah aşkına? Baktılar ki sekiz yıla itirazı yok. E şimdi bari 12 yapalım dediler. Nasrettin hocanın şeyi gibi vergi sistemi gibi vergileri Timur'un koyduğu vergileri azaltmak için Timur'a çıkacaklar. Hoca'ya dediler ki sözcümüz ol önümüze düş. Gidelim de biraz bu vergiler azaltılsın. Hoca'yı Timur'un kapısına kadar güya takip edecekler. Hoca içeri girdi yanındakiler geri döndüler. Hoca kaldı yalnız. Ne diyecek? Ona diyor ki efendim halkımız çok memnun. Halkın memnuniyetini iletmek üzere geldim. Hatta diyorlar ki, biz vergimizden memnunuz, gerekirse biraz daha da vergi koyabilir. E bunlar bunu diyorlar, demek ki bunlar 8 yıldan memnun. E gerekirse bu 12 de olabilir. Şikayetçisin de kim duyuyor senin şikayetini? Nasıl duyuluyor? Yani bir diplomaya bir din veriyor bu millet. Oğlumun diploması olsun dini olmasın. Kızımın diploması olsun namusu olmasın diyor adam ya. Namus filan aramıyorum diyor. E böyle olur mu? Hani zarar geldiği zaman çekiliyorsun bir kenara. Sen neye zarar diyorsun? Dinsizlikten daha korkunç bir zarar var mı? Her şeyin altı üstüne geldi. Her şey mahvoldu, yıkıldı, gidiyor. E Müslümanlara sorsam, eğer işi yerindeyse, kazancı yerindeyse hiçbir sıkıntısı yok. Para azaldığı zaman demek, ben şunu söylüyorum zaman zaman, öyle bir iktidar gelse ki, gelebilse ki, ekonomik şartları çok düzgün hale getirse, herkesin kasası, cebi, koyunu parayla dolsa işler yolunda olsa fakat dini temelden silse götürse demek ki bizim feryadımız şikayetimiz olmayacak çok az adam şikayetçi olacak bu onu gösteriyor bu onu gösteriyor sen nasıl dinini başa almıyorsun Niye başa almıyorsun? Kaderlken su yenelil müsrifin makanı Müsrif yani günahta aşırılığa varan böyle israf sayılırcasına alabildiğine günaha dalan insanlara işte yaptıkları işler böyle süslü gösterildi. Ya Allah cezaen böyle gösteriyor onlara. Ve ya nefisleri böyle görüyor. Şeytan onlara bu işleriniz doğrudur, bu icraatınız doğrudur. Şeytan onaylıyor bu icraatı. Bu icraatı o da diyor ki bak güzel hep söylerim ezan da o bitireceğim. Firavuna demişler uluhiyetini iddia ediyorsun. <gülüyor> ya, utanmıyor musun sen yani? Eveliyatın biliniyorsun. Bir çobansın, bir işlisin. E nasıl Mısır halkının sana tapınmasını iddia ediyorsun? Hazreti Musa diyor ki: Musa Aleyhisselam'a "Le in takhert ilahan Bu Hazreti Musa'ya söylüyor. "Ey Musa, benden başka bir ilah kabul edersen le <gülüyor> ej'alenne min el mesjunin." Seni hapishanelerde şürülenlerden yaparım diyor. Süründürürüm seni hapishanelerde. Hz. Musa onu ilah kabul edecek. O ona Allah'ın birliğini anlatmaya çalışıyor. O da bunu teklif ediyor. Niye böyle diyorsun demişler. E demiş ki ben ilah olduğumu söyledim de kimin itirazı oldu ki? Baktım kimse itiraz etmiyor. Ben de ilah oldum çıktım. Şimdi bu bizimle yakından alakalı bu işler. Hayrın kapılarını da biz açacağız. Terre geçit vermek de biraz da bizim amelimiz, seyahatımız. Onun için gelin toparlanalım. Toparlanmanızın ilk belirtisi, oradan anlayacağım hakikaten bunlar toparlanıyor mu? Vaktinde camiye geleceksiniz. Mabetlere niye küsüyorsunuz siz ya? Niye küsüyorsunuz? Dinden kaçmanın ilk belirtisi bu ya. Sen nasıl camiden kaçıyorsun ben dinimi dinlemek istemiyorum diyor. E tıka kulaklarım. Ne yapayım var? O zaman sunmunduk, münömün, tabirini hedef olursun. Bunlar sağdır sağıldırlar, dilsizdirler, kördürler diyor Cenab-ı Hakim için, kafirler için, münafıklar için bunu söylüyor ya. Biz bu durumda olmamalıyız. Cenab-ı Hak cümlemizi bu afetlerden korusun. Şimdi ben bitirdim. Müftülükten de resmi kağıtları var ok meydanı semtimizde ki yine bugünler içinde otobüs kazasıyla bilmem nelerle gündeme geliyor orada Muradiye Camii diye bir cami şeriften bahisle inşaatımız devam ediyor diyor 7 milyar da borcumuz var Allah borcunuzu artırsın Demek de duadır aslında. Demek ki iş ileriye gidecek. Hizmet ilerleyince borç artabilir. Ama tabii çaresizlik var, güçsüzlük var. Cami, cami, cami bıktık demeyin sakın. Sakın bu tabiri kullanmayın. Her ne varsa camide var. Her şey camiden yapılıyor. Ama dışarıdaki şeyler camiyi yapma konusunda sakın ihmalci olmasın güçsüz kaldığı zaman devlet bile camiye başvuruyor devletin de son çare başvurduğu yer camilerdir bu camileri çoğaltacağız artıracağız geliştireceğiz bu kardeşlerimiz yardım istiyor sizden ben fazla vaktinizi almayayım istiyorum ama siz işinizi biliyorsunuz tabi siz işinizi biliyorsunuz Cenab-ı Hak bütün yardımlarınızı kabul buyursun